Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim. Efendim Muş'tan Yasin Yetkiner. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Benim bir adağım var ama maddi gücüm olmadığı için adağımı veremedim. Bir hesabım vardı ve haksızlığa uğradım. Yolda yürürken çok zor... <gülüyor> Yolda yürürken çok zoruma gitti ve Allah'a dua ettim. Ve aklıma adağım geldi. Ben dua ettim Allah'ım ister kabul et ister etme. ''Senin takdirine kalmış, ben herkese hakkımı helal ediyorum, sen adamın yerine say, iyi akşamlar.'' demiş. Evet. İster kabul et, ister kabul etme demek doğru değildir. Yanlıştır bu. Herhangi bir şeyi Allah yolunda kurban ettiğimizde, evet. ne denir? ''Rabbim, bunu benden kabul et. Rabbim, bunu benden kabul eder misin?'' demek gerekir. Yoksa ister kabul et, ister kabul etme demek benim sana ihtiyacım yok demektir. Evet, kelime, e, adaba aykırıdır. Bununla beraber gücü yoksa zaten bundan sorumlu değildir. Ne zaman gücü olduğu o zaman onu, adağını yerine getirir. Bununla beraber hakkını helal etmiş olması apayrı bir adaktır. Apayrı bir e, kurbandır. Nefsini, nefsinin arzusunu, isteğini Hak alma isteğini kurban etmiştir Allah yolunda. Onun için bu kurban, büyük bir kurban bunu eğer yapmışsa buna şükretmesi, etmesi gerekir. Bununla beraber imkanı olursa o adağını da yerine getirir inşallah. Evet. Efendim Nurdan Ural, hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Sizi dinliyorum. Öfkeyi ve siniri geçirmek için insanın okuyacağı bir dua, sure veya esma-ül husna var mıdır? Evet. Öfkeyi geçirmek için herhangi bir dua, herhangi bir sure yoktur. Herhangi bir esma yoktur. Bununla beraber Allah'ın el-halim ismini çekerse bu ona fayda verir. Ama asıl bundan nasıl kurtulmak gerekiyor? Eğer kızıyorsak eğer e, yersiz yere, gereksiz yere öfkeleniyorsak bu durumda olması gereken şey bakışımızı düzeltmektir. Bakış. Hayati bir imtihan olarak görmek gerekir. Kızdığımız bir şey olduğunda nasıl bakmamız gerekir? Ya Rabbi beni böyle bir şeyle, böyle biriyle veya muhatap ettin. Senin bundaki muradın nedir? Bana neyi öğretmek istiyorsun? Yoksa benim sabretmemi mi istiyorsun? Nefislerin nasıl bir hal aldığını eğer nefis Rabbinden yüz çevirirse evet nasıl bir halde olduğunu mu öğretmek istiyorsun? Elbette ki benim sabretmemi istiyorsun. Benim yanlışa evet iyilikle mukabele etmemi istiyorsun. Öyle buyurdu ayet-i kerimede onlar müminler kötülüğü iyilikle savarlar. Kötülüğü iyilikle karşılayıp iyilik ederek savarlar. Bu durumda benden iyilik yapmamı mı istiyorsun? Sabretmemi mi istiyorsun?" deyip muameleyi öyle yapmak lazım. Bu bir kazanma imkanı. Onu kazanma imkanı olarak görmek gerekir. Eğer bakışımız düzelirse bu durumda kızmayız, öfkelenmeyiz. Ne yaparız? Rabbimizin bizden ne istediğini anlamaya çalışır, iyiliğini yapar bu durumda. Evet, ne yapmış oluruz? Allah'ın yakınlığını, sevgisini kazanmış oluruz. Evet. Bakışımızı düzeltmemiz gerekir. Evet. Efendim Erzurum'dan Esma Eldeniz. <gülüyor> Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam. Beni istemeye geldiler. İstihareye yattım. İki tane beyaz at ve bir tane küçük siyah tay gördüm. Hocam kafam karıştı. Evet. At görmek her halükarda muradına ermek demektir ister alt olsun, ister tay olsun, rengi de ne olursa olsun fark etmez. Ama bu rüyanın acaba nefsani mi yoksa rahmani mi olduğunu anlamak gerekir. Eğer bunu ayırt edemiyorsak sonra yanılmış oluruz. Asıl yapmamız gereken şey de nedir? İstihareye yatmak değildir. Asıl yapmamız gereken şey aklımızı kullanmaktır, aklımızı. Zahiri olarak Allah bir şeyleri bize eğer teslim etmişse, bu konudaki hükmü sen ver demişse, bu takdiri sen yap demişse bizim aklımızı sonuna kadar kullanmamız gerekir. Evlenmeyi istediğimizde ne yapmamız gerekir? Eşimizi seçerken nasıl birini seçmemiz gerekir? Evet, Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi evlenirken ya onun güzelliği için evlenirsin ya mali için evlenirsin ya onun kabilesi, soyu sofi için evlenirsin ya da onun ahlakının güzelliği için evlenirsin. Siz bu sonuncusunu seçin. Ahlakının güzelliğine bakın. Allah'ın isimleri, güzelliği onun üzerinde tecelli etmiş mi? Etmemiş mi? Yani e, ibadetine bakıp karar verme, hüküm verme. Ahlakına bakman gerekir. Evet, bize de düşen bu durumda ahlakına bakmak gerekir. Ahlakını araştırıp soruşturmak gerekir kararı da böyle. Aklımızla karar verip hüküm vermemiz gerekir. Sonra Ya Rabbi, bunu benim için hayret demek gerekir. Evet. Efendim Serkan Bayram, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Efendimize hürmet eder, ellerinden öperim. Allah'ın isimlerinin ebced hesabıyla ve de belirli gün ve saatlerde çekilebileceğini duydum. Acaba doğru mudur? Kesinlikle doğru değildir. Allah'ın bütün isimleri zikredilmesi gereken, dua edilmesi gereken isimleridir. Bunun herhangi bir zamanı, herhangi bir vakti yoktur. Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. En güzel isimler Allah'ındır. O isimlerle Allah'a dua edin. Rabbinizi davet edin buyurdu. Onun için böyle evcet hesabıymış. Böyle belli zamanmış, belli vakitlermiş. Bunlar basit şeylerdir. Böyle şeylere tenezzül etmek kesinlikle e, akıl sahibinin, müminin kârı değildir bunlar. Her halükarda mutlaka e, Rabbimizi davet etmemiz, Rabbimize dua etmemiz gerekir güzel isimleriyle. Ve bu her anda olabilir. Onun için belli bir zaman, belli bir vakti yoktur, belli bir sayısı da yoktur. Gönlümüzden geldiği gibi duayı yaparken Rabbimizle muhatap olmamız gerekir. Yani bir sorun sıkıntı vardır, ne demek lazım ya Rabbi sen hafizsin ya Rabbi, bizi muhafaza et ya Rabbi, vakti ve zamanıydır. O anda istediğin kadar bu zikri El Esmaül Hüsna'dan hafiz ismini zikredebilirsin. Aynı şekilde bir rızka ihtiyaç vardır, Allah'ın rızak ismini zikredersin, Kerim ismini zikreder, Vahhab ismini zikredersin merhamet olunması gereken bir durum vardır. Ya Rabbi sen rahmansın, sen rahimsin ya Rabbi. Rahmetinle muamele et ya Rabbi deyip dua etmek gerekir. Yoksa böyle belli zamanlarda şu kadar bunu yapalım, bu kadar bunu yapalım, bu ciddiyetsiz, samiyetsiz bir durum olur, bir zikir, bir dua olur. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Doymayan nefisten, fayda vermeyen elimden, kabul olmayan duadan sana sıkınırım ya Rabbi. Kabul olmayacak bir duadan Allah'a sığınmak lazım. Gönül ile yapılmamış, içimiz yanarak yapmadığımız herhangi bir dua kabule layık değildir. Böyle dualardan Allah'a sığınmak lazım. Evet. Efendim devamla demiş izleyenimiz, bir de zikre başlarken önce hangi isimden başlamamız gerekir? Allah razı olsun. Anladım. Eğer zikre başlayacaksak bütün isimleri kendinde toplayan zat ismi olan Allah ismiyle başlamak gerekir. Sonunda da gene Allah zikriyle devam etmek gerekir. Yani giriş içinde son içinde Allah zikri yapmak gerekir. Efendim bir izleyenimiz selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Benim gittiğim toplantıda kandiller yok diyorlar. Kadir gecesini kabul ediyorlar sadece. Kur'an'da da yok diyorlar. Beni aydınlatır mısınız? Allah'a emanet olun. Evet. Kardeşlerimiz doğru söylemişler. Evet, Kadir gecesi vardır. Ama e, bir de Resul Efendimizin haber verdiği kandil geceleri vardır. Evet, Berat gecesidir, Regaip gecesidir. Buna beraber Miraç gecesidir. Veya e, Resulullah Efendimiz'in Doğum Gecesi, Mevlüt Gecesi. Bunların, bunların Kur'an'da olması gerekmiyor. Mesela bir Miraç Gecesi'ni nasıl e, anlayıp e, ihya etmek gerekir? Bizim de o gecede Miraç'ta durmaya çalışmamız gerekir, Miraç'ta çıkmaya çalışmamız gerekir. Kendimizi hesaba çekmeye çalışmamız gerekir. Neyi kazanıp neyi kazanamadığımıza, neyi doğru, neyi yanlış yaptığımıza bakıp kendimizi hesaba çekmeye çalışmamız gerekir. Hayatımıza yeniden bir yön vermemiz gerekir. Yeniden yola girmeye çalışmamız gerekir. Eğer Resul Efendimiz e, onu kutlamışsa elbette ki bizim de onu kutlamamız gerekir. Ama Kur'an'da e, asıl olan Kadir Gecesidir. Evet, kardeşlerimiz aynı zamanda doğru söylenmiştir. Ama ötekilerini yok saymak da doğru değildir. Evet. Efendim Ankara'dan Nazan Çimen Selamun Aleyküm. Aleyküm. Bir kardeşimizin sorusunu iletmek istiyorum. Bize yaşayacağınız hayat gösterilmiş ve biz bunu kabul ederek gelmiş olmalıyız. Gelmiş olamayız. Kafirler cehenneme gideceğini bile bile neden gelmeyi kabul etmişler. Evet, kardeşimiz yanlış anlamış, öyle bir durum söz konusu değildir. Yani yaşayacağımız hayatı biliyor, neyi kazanıp, neyi kaybedeceğimizi biliyor, cehenneme gideceğimizi biliyor, dünyaya gelmişiz. Bu yanlış bir düşünce, yanlış bir tefekkür, yanlış bir imam. Bütün ruhlar, قَالُوا بَلَا na dedi. Evet. Allah onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğunda, قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا dediler. Evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin, biz buna şahidiz dediler. Bu durumda dünyaya gönderilirken de her biri kesinlikle Rabbini unutmayacağını şahit olduğundan dolayı herhangi bir şekilde dünyaya kapırmayacağını düşündü. Öyle zannetti. Kaybetme ihtimalının olmadığını düşünüyor. Gelen herkes böyle gelmiştir. Onun için yoksa cehenneme gideceğini bilerek değil. Bununla beraber Allah onu dünyaya gönderdiyse, bir de beraberinde peygamber gönderdi, kitap gönderdiyse, onun kaybetme tehlikesi olsa bile Allah ona bir daha imkan tanıdı. Bir daha imkan tanıyor. Öyle ki hiçbir mazereti kalmayacak kadar imkan. Evet. Onun için herkes kendi tercihini evet, burada yapıyor. Allah'ın kendisine bir daha tanıdığı imkanı değerlendirme imkanı veriyor ki kul eğer doğru yaparsa o e, eski harından da vazgeçmiş olur. Evet. Efendim devamlı izleyenimiz demiş diğer soru ise varlığın karşılığı yanmak olmamalı diye düşünüyorum. Yanacaklarını bildiği halde mi yarattı Yaradan? Ben hizmetinizden dolayı Rabbim razı olsun diyor. Kolaylıklar diliyorum. Bu da yanlış bir anlamaydı yine. Aynı şekilde Allah insanı kendisine abdolsun diye yaratmış. Yansın diye değil. Bu yanmayı kendisi tercihi yapıyor. Evet ne buyurdu ayet-i kerimede? İman da bellidir. Küfür de bellidir. Dileyen iman etsin. Dileyen kafir olsun. Bak onu dilemesine bıraktı tamamen. Yoksa Allah öyle diledi değil. Tercih onundur. Evet. Eğer tercih onursa sorumluluk da ona aittir. Yoksa Allah cehennem için yarattı demek doğru değildi. Tercihi kendisi yapıyor. Bununla beraber insan tercih ediyor mu? Evet. Çoğunluk cehennemi tercih ediyor. Öyle buyurdu Allah. İnsanların çoğu akletmez. Aklını kullanmaz. İnsanların çoğu şükretmez. Rabbinin kendisine ikramını yok sayar. Nankörlük yapar. Bununla beraber insanların çoğu iman etmez dedi. Çoğunluk böyledir. Ama bu tercihi kendileri yapıyor. Evet. Efendim bir izleyicimiz kocam zina yaptı ve bir daha yapmayacağına Kur'an'a el bastı. Ne yapmalıyım? Böyle bir durumda eğer biri bir yanlış yaparsa yaptığı yanlış ne olursa olsun eğer tevbe eder, istiğfar ederse Allah affeder mi? Cevap evet. Allah gafur ve gafardır. Tevabdır, afudur Allah. Eğer Allah affediyorsa kula da düşer. Elbette ki affetmektir. ...olmamış gibi muamele etmektir. Sonra böyle bir şeyi aralarına da koymamaktır. Evet, i̇nşallah kardeşimiz de öyle yapar. Şeytana bu tavizi vermez yani. Evet. Efendim bir izleyicimiz, selamun aleyküm. Aleyküm. Bir insan Allah'ın samiyat ahad gibi isimlerini nasıl müşahede edebilir? Bir insan böyle bir hali yaşadığında nasıl bir psikoloji ile hayatına devam edebilir mümkün müdür? Evet, elbette ki bunu yaşayanlar, tadanlar bunu bilir. Hangi tecelliyle karşı karşıya gelirse gelsin, bunun bir de geriye dönüşü vardır. Yani eski haline Allah onları bir daha döndürür. Yoksa o tecelliye gark olur, oradan çıkamazsa meçdup olur. Evet, o muhabbetten sarhoş olur. Meçdup olur. Ama Allah ona geri dönme imkanını verir. Bir daha kendine gelme imkanı verir. Saf bir kul olur, abd olur, aşık olur. Rabbini anlamış ve tanımış olur. Evet, Rabbini Samet ve Ahad isminden tanımış olur. Tam bir marifetullah sahip olmuş olur ama geri döndüğü için bir beşer olduğunu da bilir. Allah'ın kendisi üzerindeki muradını da bilir. Her ne olursa olsun, Allah hangi ismiyle uğruna tecelli ederse etsin, O sadece güzel bir kul olur. Sadece onun Allah'a olan marifeti artmış olur, aşkı, muhabbeti artmış olur. Kulluktan çıkmaz. Evet. Çünkü Allah tecelli edip onu yaratmıştır. O Rabbine ayna olmuş, halife olmuştur. O'nun güzelliğini üzerinde görmüş. Bununla beraber Allah da o kul üzerindeki güzelliğini sevmiştir. Güzel bir kul olur sadece. Evet. Efendim Erzurum'dan <gülüyor> Ahmet Yılmaz. Gavs ve kutup var mıdır? Gavs'tan her türlü yardım istenebilir mi? Yetiş ya Gavs gibi. İmam Rabbani'nin dediği gibi kutup kainata tasarruf yetkisine Allah adına sahip midir? Değilse neden tarikatlarda bu anlayış hakimdir? Teşekkürler. Evet. Elbette ki Allah'ın peygamberleri derece itibariyle birbirlerinden farklıdır dedi. Allah'ın velileri de öyledir. Derece itibariyle birbirlerinden farklıdır. Ama her ne olursa olsun insan... Kul olmaktan başka bir şey değildir. Hiçbir şey de olamaz. Kul, arziyetini bilendir. Rabbinin azametini bilip, Rabbinin azameti karşısında kulluğunu, arziyetini, yaratılmışlık halini bilendir. Bunu tadan ve bunu yaşayandır. Yosa gavs, hutup, dünyayı idare eder. Demek doğru değildir. Evet, manevi olarak böyle bir şeyi tattırmış olabilir. Ya da kainatı nasıl idare ettiğini o kula göstermiş olabilir. O kulun eliyle müdahale etmiş olabilir. Ama onu böyle e, gavs yaptı, hutup yaptı demek evet doğru değildir. Bilmemiz gereken şey nedir? Alemlerin Rabbi Allah'tır. Gerisi O'nun kulüdür. Evet, Allah bir şeyler böyle ikramda bulunduğunda kulun herhangi bir şekilde böyle kendini bir şeye sahip zannetmesi de küfürdür, bir veliye yakışan bir şey, bir tavır değildir. Ne olursa olsun kul sadece kuldur. Onu nasıl anlamak gerekir o manevi şeyi? Nasıl ki bir rüya gördüğümüzde Allah bir şeyleri bize gösteriyorsa bunu da öyle anlamak gerekir. Yoksa o dünyayı idare eder, dünyayı döndürür, kainatı idare eder demek ona ilahlık vasfı vermektir ki bu küfür ve bu şirktir. Böyle bir şey olmaz. mürşid Kamil'den öğrenmemiz, anlamamız gereken şey kulluktur. Allah'a aşıklıktır, Allah'a abd olmaktır, Allah'a yakın olmaktır, Allah'a dost olmaktır. Allah'ın sevgisini kazanmaktır, Allah'ın ona kurum demesidir, abdım demesidir. Bunun dışında kim bir şey düşünüyor, arıyorsa, bilsin ki ters tarafa gidiyordur. Bilsin ki o benlik yapmıştır, benlik, nefis yapmıştır. Eğer biri bende şöyle böyle şeyler vardır, şu vardır, bu vardır dediyse, o benligine boğulmuş, küfre gark olmuştur zaten. Kendi şeyhi için söylerse de bu yanlıştır, böyle bir şey olmaz. Kendi şeyhi için en güzel söyleyeceği söz nedir? güzel bir kul, Allah'a avd olmuş biri, Allah'ı seven, Allah'a aşık olmuş biri, Rabbinin azametini bilen, Rabbim Allah'tır deyip evet, Allah'a teslim olan bir kul. Çünkü ondan öğrenmesi gereken şey odur. Evet, bunun dışında herhangi bir şey yoktur. Birileri rüya görmüştür, hayal görmüştür, böylesine kendi kendine o makamı anlamaya çalışmıştır. Hari anlamaya çalışmıştır. Zahiri olarak anladığı için bu sefer hükmü de zahiri olarak verirken farkında olmadan Allah'a şirk koşuyor. Evet. Allah hidayeti birileriyle verir, peygamberleriyle verir. Öyle değil mi? Bu durumda en başta biri vardır. İrşat vazifesini onunla verir. Onunla dağıtır. Ona kutbul irşad denir. Ama işi yapan Allah'tır, O değildir. Evet, kutuptur, en başta durur. İrşadı O'nun üzerinden ihsan eder, muhabbeti O'nun üzerinden, hidayeti O'nun üzerinden, imanı O'nun üzerinden verir. Ama O bir şey yapmamıştır. Çünkü hidayeti veren Allah'tır. O'nu sadece vesile eder. Sonra, ondan sonra birçok mürşidi, birçok mürşidi kamili O'nunla beraber Hidayete, o imana, irşada vesile kalar. Yapan kim? Yapan Allah'tır. Sadece kullarını hidayette kullanmıştır. Evet, bunu böyle anlamak gerekir. Her iş için bunu böyle anlamak gerekir. Evet, Allah'tan bağımsız olarak anlayınca kul küfre düşer, şirke düşer. Manevi olarak nasıl yapıldığını bilmeyince anlamayınca, evet, hiç farkında olmadan farkına varmadan birlerini Allah'a şirk koşar ki evet şeytanın tuzağına düşmüş olur. Onun için böyle şeylerle dervişin uğraşması evet doğru değildir. Bu yanlıştır. Söyledim. Ona düşen bir mürit kemale tabi olurken kulluğu öğrenecek. Allah'a aşıklığı öğrenecek. Kulluktan büyük makam yoktur. Hiçbir makam kulluk makamının, abdiyet makamının önüne geçmez. Her birimize düşen de evet varabileceğimiz o son nokta, Kamil insan, Hazreti insan, Kamil kul, Kamil abd olma halidir. Evet, Mürşidimizden de bunu görmemiz gerekir, bunu istememiz gerekir. Ona böyle tabi olmamız gerekir. Böyle şeylerle meşgul olmak yanlıştır. Evet. Efendim, bir izleyicimiz selamünaleyküm. aleyküm. aleyküm selam. Bir konu var anlamakta zorlandığım. Aşk ikilik makamından olduğu için yolcunun aşkı da geçmesi gerektiğini ve aşkın dahi şirk olduğunu anlatmıştınız. Bu aslında buraya kadar mantıklı ve anlaşılır bir durum ama anlayamadığım bir şey Mevlana bir pir olmasına rağmen neden son gününe kadar mürşidi olan Şems'e duyduğu aşkından geçemedi? Evet. Bunu anlatırken, evet kardeşimiz yanlış anlamış. Aşk Aşıkla maşuk arasındaki perdedir. Aşığın o perdeyi geçmesi gerekir. O perdeyi geçerken, Aşk perdesinden geçerken evet, yanması gerekir. Yanması gerekir ki maşukuna kavuşsun. Bütünüyle aşk olmadan ona kavuşamaz. O perdeden geçerken aşkı yakar. Bütünüyle onu aşka büründürür. Nasıl ki bir kömrü ateşin içine attığında o da saf ateş oluyorsa o da o aşk perdesinden geçince aşk olur. Yoksa öyle perde değil, ikilik değildir o. Olması gerekendir. Aynı şekilde eğer biri Allah'a aşıksa Allah'ın sevdikleri de öyle sever. Allah'ın güzelliğinin tecelli ettiği evet kuru da öyle sever. Mevlana'nın Şems'i sevmesi böyledir. ölçü böyledir. Bu aşk azalmaz. Allah'a vasıl olsa bile eğer Allah onu bir kapıdan içeri almış, birini vesile etmişse ona olan aşkı, muhabbeti artarak devam eder. Ne kadar hangi makama gelirse gelsin bu böyledir. Hiçbir zaman onu unutmaz, sevmekten de vazgeçmez. Ona olan sevgisi aynı zamanda Allah'a gider. Bu bir şükürdür. Bu bir hamddır. Allah da onun üzerinden onu sevmişti. Evet. Eğer birileri bizi Allah için seviyorsa, bilelim ki Allah onların gönlünden bizi seviyor. Biz birilerini Allah için seviyorsak, onu da bilelim ki Allah bizim üzerimizden o seviyor. Bu böyledir. Sevgi, aşk böyle bir şeydir. Onun için o aşk perde olmuyor. Aradadır, evet. Perde demek, o perdeden geçerken yanıp aşk olmak demektir. Evet. Efendim, Erga, Diyarbakır Ergani'den Engin <gülüyor> Kayacan, zor durumda abdestsiz namaz kılabilir miyiz? Evet. Zor durumda abdestsiz namaz kılınmaz, tümümle kılması gerekir. Böyle bir durumda tümüm yapması gerekir, namazını öyle kılması gerekir. Bir izleyicimiz selamun aleyküm hocam. Bir partinin yapmış olduğu günahlardan bize yazılır mı? Bir partinin yapmış olduklarından bize günah yazılmaz. Herhangi bir partiye oy verirken neye göre oy vermemiz gerekir? En hayırlısı hangisiyse tercihi ona göre yapıyoruz. Yoksa o parti bütünüyle bizim istediklerimizi ya da sevdiklerimizi yapacak diye bir kaide kural da yoktur. İşlerinden en iyisini seçmiş olmamız gerekir, bu durumda en iyisini seçmişsek, Allah'ın hesabını yapmışsak herhangi bir tavrından, fiilinden de sorumlu olmuş olmayız. Onlar doğru güzellikler de yaparlar, bununla beraber yanlışlar da yaparlar. Yanlışlarından sorumlu değiliz, iyiliklerinden de aynı şekilde istifade etmiyoruz. Tercihi yapmışız bir kere. Ama tercihi yaparken Allah'ın hesabını yapmışız, doğru yapmışsak kazanıyoruz, yanlış tercih yapmışsak kaybederiz ama Allah'ın hesabını yapıp tercihimizi yapmışsak her halükarda sorumlu değiliz. Efendim devamlı demiş, Cuma hutbesini kaldırmanın vebali nedir? Cuma hutbesinin hutbesini kimse kaldıramaz, Cuma hutbesi kalkarsa bu durumda Cuma, Cuma olmaz, Cuma namazı olmaktan çıkar. Çünkü Cuma hutbesi aynı zamanda farzdır. Cuma'nın farzlarındandır. Cuma hutbesi kaldırılırsa Cuma namazı da iptal olmuş olur. Hükmü böyledir. Efendim Şanlıurfa'dan Mustafa Karakuş Efendim selamun aleyküm. Hocamızın ellerinden öperim. Siz ve kardeşlerimizden Allah razı olsun. Ben sizleri izlerken başka kanallara da bakıyorum. O kadar TV kanallarından bana fayda sağlayacak benim için hayırlısını sunacak sizden daha hayırlısı yok. Muhammed abi, seni de Salih abi'yi de çok seviyorum. Bize seviyorum. Allah razı olsun. Her ne olursa olsun bir şeyi izlediğimizde, dinlediğimizde mutlaka oradan gönlümüze bir şeyler akıyor ve aks ediyor. Biz bunun farkında olsak da olmasak da bu böyledir. Her gördüğümüz, her işittiğimiz mutlaka gönlümüze aks ediyor ya onları içeri alır ya da evet kapıyı kapatır onları içeri almayız. İçeri gönlümüze alıp almamak bizim kendi elimizdedir. Onun için yanlış şeyleri, batıl şeyleri gönlümüze almamamız gerekir. Evet, hak olanı da, güzel olanı da, doğru olanı da gönlümüze almamız gerekir. Eğer bir şey bize fayda vermiyorsa, bizi sadece meşgul ediyor, vaktimizi, zamanımızı öldürüyorsa bu durumda biz de eğer zamanımızı, vaktimizi öldürüyorsak hayatımızı öldürüyoruz demektir. Hayatımızı israf ediyoruz demektir. Evet. Onun için Allah ayet-i kerimede ne buyuruyordu? Ey kendini, nefsini, vaktini, hayatını israf eden kullarım. Allah'tan umudunuzu kesmeyin. Allah bütün günahları affeder. Evet. Bize düşen Allah'a dönmektir. Şeytanın bizi meşgul etmesine müsaade etmemektir. Şeytanın, iblisin gündemimizi belirlemesine müsaade etmemektir. Müminin gündeminde ahireti vardır, Rabbi vardır, Allah'ın rızası vardır. Derdi budur. Eğer birileri bizi başka şeylerle meşgul ediyor, başka şeylerin tefekkürünü bize yaptırıyorsa, bu durumda şeytan, iblis gündemimizi belirledi demektir. Evet. Müminin gündeminde ebedi hayatı vardır. Allah'ın katında, huzurunda hesap vermek vardır. Hayatı yaşarken imtihanı görüp anlayıp doğru yapmak, güzel yapmak, imtihanı kazanmak vardır. Derdi budur. Bununla beraber konuşurken de derdi budur. Gönlünde ne varsa Konuşacağı şey de O'dur. Neyi konuşuyorsa gönlünde O vardır. Yani müminler bir araya geldiğinde, iki kişi bir araya geldiğinde Rabbimizin rızasını nasıl kazanırız? Hayırda nasıl yarışırız? Hangi hayra koşalım? Allah hangi imkanları bize tanımış? Nasıl yapalım? deyip hesap yapar. Yoksa eğer şeytan onun gönlüm, gündemini belirlerse onu başka şeylerle meşgul ettirir, dedikodu yaptırır, iftira yaptırır süzanda bulundurur. Evet. Şeytana bu tıbbizi verenler şeytana yenik düşmüştür. Kendine yazık etmiştir. Hazreti insan oluşuna yazık etmiştir. Evet. Hayat baştan sona imtihandır. Onun için gündemde imtihanı kazanmak vardır ve olmalıdır. Biz de kardeşlerimizle beraber gündemimize evet ebedi hayatımızı Allah'ın rızasını dostluğu almaya çalışıyoruz. Evet, Kardeşlerimizle beraber inşallah e, gündemi e, Allah belirlesin. Allah belirlemiştir. E, şeytana da gündemimizi, gündemimizi belirlemesine müsaade etmiyoruz inşallah. Evet. Efendim Şanlıurfa'dan Muhammed Koyuncu. Hocam bizden dualarınızı esirgemeyin. Sizden dua istiyorum. Allah razı olsun. Allah sizi korusun, muhafaza etsin. Uzun ömürler versin inşallah. Allah razı olsun Allah hepimizi korusun, hepimizi muhafaza etsin. Şeytanın şerrinden muhafaza eylesin. Nefsimizin şerrinden muhafaza eylesin. Evet, Şerrilerin şerrinden muhafaza eylesin. Allah bizi imtihani kaybetmekten muhafaza eylesin. Allah bizi sadıklardan eylesin inşallah. Efendim İzmir'den Yasemin Temal. Selamun Aleyküm hocam. Cenazelere karşı takıntım var. Cenaze görünce kendimi pislenmiş, kirlenmiş gibi hissediyorum. Daha önce böyle bir sorun yoktu. Şimdi de beyaz rengine karşı da bu takıntım başladı. Şeytanın vesvesesi olduğunu biliyorum ama bir türlü yenemiyorum. Bu sorunu aşabilmek için ne yapmam gerekir? Evet. Zaten kardeşimiz bu vesvesenin şeytandan olduğunu biliyor. Herhangi bir böyle sorundan e, kurtulmak için yapılması gereken şey her neyi ki, ne ki sorun olarak görüyorsak, sıkıntı olarak görüyorsak e, bu durumda tam tersini yapmak gerekir. Mesela ne yapması gerekir böyle bir durumda? Eğer böyle cenazeden dolayı sıkıntı yaşıyorsa, beyaz renk kefen olduğu için o da oradan aksetmiş oraya, ne yapması gerekir? tam tersini yapması gerekir, evet. Yani e, cenazeyle beraber olması gerekir, elini de sürmesi gerekir. Evet. Beyaz için de öyledir, yani her neyi o konuda yapmak istemiyorsa, her ne ona sıkıntı veriyorsa, e, tam tersini yapması lazım. Birkaç sefer da zaten onu atatır inşallah. Evet. Efendim bir izleyicimiz, ''Hocam borçluyum, ödemek için çok çabalıyorum, gece gündüz Rabbime dua ediyorum, Kendimi suçlu hissediyorum. Ölürsem halim ne olur diye üzülüyorum. Allah razı olsun. Evet. Sizleri çok seviyorum demiş efendim. Allah razı olsun. Herhangi bir konuda eğer gücümüz bir şeye yetmiyorsa Allah bizi ondan sorumlu tutmaz. Varz edelim ki borcumuz vardır ve ödeyemedik. Allah bizi huzura aldı. Kulüm senin borcun var dediyse ne, dememiz, ne cevabımız vardır? Ya Rabbi mülk senin. Eğer dileseydin, rızkı açardın, ben de borcumu öderdim. Sen benim gönlümü biliyorsun. Olsaydı öderdim Böyle bir soruyu Allah sorar mı? Böyle bir hesabı sorar mı? Haşa. Yakışır mı yani? O kulunu bilmez mi? Kulunun, gücünün yetmediği bir şeyi, bir hesabı ona sorar mı? Sormaz. Olur ki kulü önceden yanlış da yapmış olabilir. Ama yeter ki yanlış düşünmemiş olsun. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam bir kul ödemek niyetiyle borçlanırsa o ölmeden önce Allah ona o borcunu ödemeyi mutlaka nasip eder dedi. Evet. E, kesin vaatte bulundu. Mesele evet, borçlanırken ödemek niyetiyle almış olalım. Aldıysak Allah mutlaka dünyadayken hayatı yaşarken onu ödettirir. Onu ikram eder. Bunun için endişe etmemiz doğru değildir. Bununla beraber Allah ayet-i kerimede öyle buyuruyordu. Allah dilediği kimse için rızkı daraltır, dilediğine genişletir, dilediğine hesapsız verir. Allah daraltmışsa bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Sadece ne yapıyoruz? Vesileye sarılıyoruz, rızkımızı kazanmaya çalışıyoruz. Bununla beraber ümitsizliğe kapılmak da doğru değildir. Bugün evet, rızkı daraltmıştır, yarın açar. Hiç endişe etmeye gerek yoktur. Belki bazen gecikir ama geciktiği için endişe etmek olmadığı aşmıyor demek doğru değerlendir. Endişe etmeyelim. Duamızı yapmaya devam edeceğiz inşallah. Efendim Almanya'dan Muhammed isimli bir izleyicimiz. Esselamu aleyküm. Nasılsınız Aleyhüm hocam? Selam. Allah razı olsun. Saygıyla ellerinizden öperim. Allah sizlere hayırlı uzun ömür versin. ''Benim sorum Almanca Kur'an ve dini kitabı Almanlara, Müslüman olmayan kişilere hediye edebilir miyim ve onlar abdestsiz okuyabilir mi?'' Dualarımla demiş efendim. Evet, Gayet güzel soruydu. Elbette ki hem hediye edebilir, hem okuyabilir. Onlar da aynı şekilde okuyabilirler. Eğer okumazsa nasıl iman edecek? Yani sen bu kitabı dokunamazsın deyip elinden almaya kalkışır, çalışırsak onun iman etmesine mani olmuş oluruz. Evet, kesinlikle evet. E, Abdestsiz okulmaz sözü de yanlıştır. Kur'an'ı okumada tek bir şart vardır. Kur'an'ı okurken taşlanmış şeytandan Allah'a sığın dedi. Ne demek? Sığın. Yani şeytanın verdiği vesvese ile ayetlerime bakma dedi. Peşin hüküm verme dedi. Ön yargılı olma dedi. Eğer ön yargılı olmazsa, kendi kendine peşinen hüküm vermezse, evet bu durumda şeytandan Allah'a sığınmış olur. Rabbinin kendisine evet vahy ettiğini anlamış olur. O vahiy onun gönlüne inmiş olur. Ama bakayım ne kadar yanlış var orada. Ne sorun çıkarırım burada deyip bakarsa, evet şeytanla beraber bakmış oldu şeytandan Allah'a sığınmadı. Dolayısıyla şeytanla beraber olmuş oldu. Evet. Hem hediye edebilir, hem okuyabilir, hem okutabilir. Okutmalıdır. Eğer Resulullah Efendimiz buyurdu, Hz. Ali Efendimiz'e buyurmuştu, Ya Ali, bir insanın senin elinle, senin vesilenle hidayete ermesi, imana, imani kazanması, iman etmesi, bütün dünyanın dünyadaki ülkeleri fethedip onların anahtarlarını bana getirmenden daha sevgili daha hayırlıdır. Evet. Bir insan bizim elimizle hidayete erdiyse, bizim vesilemizle hidayete erdiyse, evet bu peygamberi bir nimettir. Evet. Buna böyle bakmak gerekir. Yoksa böyle eee <gülüyor> abdestsiz dokunulmaz. Kâfire dokun Kafir dokunamaz. Demek yanlış şeydir. O alemlerin Rabbidir. Müslümanların değil, müminlerin değil. Alemlerin Rabbidir. Bütün insanların Rabbidir. Rabbi ona bir kitap göndermiş. Bizim de onu Rabbinin kitabıyla buluşturmamız gerekir. Buluşturunca vazifemizi yapmış oluruz. İnsan kardeşliğimizi yapmış olur, cennete davet etmiş oluruz. İnşallah öyle yapacağız. Evet. Efendim İstanbul'dan Dudu Zarifoğlu. Selamun Aleyküm hocam. Bize bir selam yok mu? Sizi çok seviyoruz. Allah razı olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi kardeşimizin üzerine olsun. Bana çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nşallah yakın zamanda görüşeceğiz. Efendim Konya'dan Kamile Üçer, şeytan insanlara büyü yapar mı, etkisi altına alır mı? Evet. Şeytan asla insana büyü yapamaz bizim anladığımız manada. Ama şeytan insanı büyüler, insanı kandırır. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi süslü gösterir. Hakkı batıl diye gösterir, batılı süsleyip hak diye gösterir, onu büyüler bu şekilde. Büyüleyince ne olur? O böyle <gülüyor> nefsinin büyüsüne kapılır. Kibrinin büyüsüne kapılır. Dünyanın büyüsüne kapılır. Mevkinin, makamın büyüsüne kapılır. Büyülemiş oldu. Büyü yapmadı. Büyülemiş oldu. Ama insan kendi iradesiyle büyülenmeyi kabul ederse büyüleyebilir. Kandırabilir. Rabbini tercih edenler, iman edenler evet, şeytanın büyüsüne kapılmazlar. Büyü zaten olmayan bir şeyi varmış gibi göstermektir. Sadece şeytanlar değil. Asıl insani büyünenler, büyü yapanlar insanlardır. Nasıl büyü yapıyor? Eğer yanlış bir şeyi doğru diye takdim edip bir sürü laf söylüyor, konuşuyorsa, hakkı batıl diye, batılı hak diye gösteriyorsa, evet, o tam bir büyücüdür. Dünya hayatını ahirete tercih ettiriyorsa, Dünyamız için şöyle şöyle yapmamız gerekir, hayatımızı vermemiz gerekir diyorsa, o tam bir büyücüdür. Seni büyülemeye çalışıyor. Sen de ona kapılırsan bu durumda büyüye kapıldın demektir. Evet. Büyücüler iflah olmaz dedi Allah. Hakı batıl, batılı hak diye gösterenler iflah olmaz. Büyü sadece böyle manevi olarak yapılan bir şey değildir. Ne zaman hak batıl, batılı hak diye gösteren birini görürsek, Allah'ın sirat-ı evet, batıl biri yolmuş gibi takdim edeni görürsek, herhangi birinin sözünü Allah'ın kelamının üzerinde ciddiye aldığını ve ciddiye alınması gerektiğini takdim edeni görürsek, bilelim ki bunlar büyücüdür. Örnek olarak birilerini Resulullah Efendimiz'in önüne koyup, buna uyalım, buna tabi olalım, bunun bizim önderimiz, rehberimiz budur. Diyorsa, bilelim ki o bir büyücüdür. Evet. Büyücüler iflah olmaz. Onlara uyanlar da, onların büyüsüne kapranlar da iflah olmaz. Evet. Şeytanlar, hem cinlerden olur, hem insanlardan. Şeytanın da yaptığı budur. Hakkı batıl, batılı hak, güzeli çirkin, çirkini güzel diye göstermeye çalışır. Evet. Efendim, devamlı... Doğumda... İkinci bir sorusu var izleyenimiz. Evet. Doğan suresinde 9. <gülüyor> ayette 3. Dünya Savaşı'ndan mı bahsediyor? Evet. Her şey kötüye gidiyor. Acaba 3. Dünya Savaşı mı olacak? Evet. Allah ayet-i de Doğan suresinde bir Gü gün bir simtiha bir dumanla kapladığı günü bekle buyurur. Allah ona haber vermiyor. Bu kıyameti haber veren ayettir. Eğer dünya hayatına bakıp Allah'ın o savaşlardan bahsettiğini veya başka şeylerden bahsettiğini zannedersek yanılmış oluruz. Allah her neyi anlatıyorsa onun iki tarafı, iki yüzü vardır. Biri genel, biri özel. Genel olan evet, kıyametle ilgilidir veya dünya hayatıyla ilgilidir. Ama bir de onun özeli vardır, özel genel kıyamet vardır, özel kıyamet vardır. Genel kıyamet, hepimizin bildiği, Allah'ın haber verdiği son saat haberidir. Aynen o son saat, yani o kıyamet dediğimiz vakit, bir de özel kıyamette de aynen geçerlidir. İnsan da, insanın gönlünde yedi kat gök ve bir de arş vardır. Allah'ın tecelli ettiği arş vardır. Eğer gökyü duman kaplıyorsa, o Son anda o gönül güğünü duman kaplar. Bununla beraber dünya hayatını yaşarken de zaman zaman böyle sıkıntılar yaşar. Kendi gönül aleminde aynı şekilde savaşlar oluyor mu? Tabii ki oluyor, olmaz mı? Hayat baştan sona cihat ve baştan sona bir savaştır. Dünya hayatı. Savaşı kiminle yapıyoruz? Cihadı kiminle yapıyoruz? Nefsimizle yapıyoruz. Şeytanla yapıyoruz, iblisle yapıyoruz, şeytanlaşmış insanlarla yapıyoruz, dünya sevgisiyle yapıyoruz. İmtihana tabi tutulurken bizi Allah'tan alıkoymaya çalışan her şeyle bir cihat, bir savaş halindeyiz. Her şeyi bizi kendine çekmeye çalışırken, çekerken ya da biz de kendimizi Rabbimize çekmeye çalışıyor, onlardan kurtulmaya çalışıyoruz. Allah ayet-i kerimede hepiniz Allah'a firar edin dedi. Allah'a firar etmeye çalışıyoruz. Bu bir savaş, bu bir cihat. Eğer şeytana karşı olan savaşı, cihadi kaybedersek ne olur? Şeytana esir oluruz. Şeytana esir düştükse şeytan bizi istediği yerde kullanır. Eğer biri kendi gönül alemini kaybetmişse, şeytana, şeytan orayı istila etmişse, işgal etmişse, o artık kendinde değildir. Şeytan onu istediği gibi kullanır. Bu durumda asıl olması gereken savaş hangi savaştır? Hürriyetimize kavuşmak. Hürriyet sadece Allah'a kul olmakla mümkündür. Allah'a abd olmakla mümkündür. Yoksa şeytan gönlümüzü işgal eder. Bizi istediği gibi kullanır. Evet kendimizi kaybederiz, Rabbimizi kaybederiz. Şeytana arkadaş olur, şeytana dost olmuş oluruz. Evet, bunu da böyle anlayalım. Efendim, Denizli'den Hızır Akkaya, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun efendim. Amin. Nur suresi 61. ayette, Maalen, köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya da güçlük yoktur.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 Allah razı olsun. Allah irşadınızı büyük ve kolay eylesin. Diğer TV ailesine selam olsun. Allah razı olsun. Allah ne dedi? işte o. Allah'ın söylediğinin üzerinde söz söylenir mi? Haşa. Birileri böyle kendi kendine dindarlık üretip işte bizde şu yanlıştır, şu haramdır, şuna şöyle muamele etmek lazım derse Allah'ın söylediğinin dışında o da haddini aşmış. Rabbine karşı en büyük saygısızlığı yapmış. Bununla beraber Allah'a iman etmediğini, Allah'ın vahyine iman etmediğini ortaya koymuş bir imansız olduğunu söylemiş olur, göstermiş olur. Evet, Allah ne dediyse o. Köle güçlük yoksa, topara güçlük yoksa bu durumda Allah orada neyi beyan ediyor? Hiç kimseyi gücünün yettiğinden fazlasıyla sorumlu tutmayız demektir. Kimin gücüne yetiyorsa ona göre sorumlu tutulur. Bununla beraber yeme içme işini Allah akrabaları saydı, arkadaşı saydı veya e, anahtarı ödenizde oh olan kimseler dedi. Yani anahtarını bize teslim edecek kadar bize güvenen kimseler, dostlarımız demektir bu. Evet onların evlerinden de yiyebilirsiniz dedi. Yoksa ben bunu yiyorum haram midir haram midir hesabı doğru değildir. Allah yiyebilirsiniz dedi dayının evinden, amcanın evinden, haranın evinden, teyzenin evinden veya anahtarı size teslim edilmiş evlerden güvenmiş ya teslim etmişse evet oradan yiyebilirsin demiştir yani. Dostlarınızın evlerinden hep beraber veya ayrı ayrı da yiyebilirsiniz dediyse bu durumda Allah'ın söylediğini olduğu gibi kabul etmek lazım. Evet o kadar bir e, samimiyet, bir yakınlık varsa gerektiğinde ...beraber de yenebilir, ayrı ayrı da yenebilir demektir bu. Evet. Efendim, süremizin sonuna da gelmişiz. Bir soruyla isterseniz bitirelim. Olur. Efendim bir izleyicimiz, Selamünaleyküm <gülüyor> Hocam. Aleykümselam. Allah'ın Resulüne apaçık fetih geldikten sonra tamamlanan nimet neydi? Fetih zaten başlıca bir müjde değil mi? gelmiş ve gelecek günahlarını sildiren devamla efendim bu fetih ustad yolculuğunda ne zaman vuku bulur? Allah razı olsun Allah razı olsun. Evet fetih zaten bu fetihti. Bu fetih gönül fetihidir. Evet. Her ayetin bir zahiri bir de evet manevi batini manası vardır. Zahiri olarak da fetih gelmiştir. Buna beraber bir de manevi fetih. Manevi fetih Allah'ın gönlü fethetmesi demektir. O gönlün bütünüyle Allah'ın hükmüne girmiş olmasıdır. Bütünüyle Allah'ın oraya hükmetmesi demektir. Eğer Allah bir gönüle bütünüyle hükmederse artık oradan herhangi bir yanlış, herhangi bir e, hata zuhur etmez. Onun için geçmiş ve gelecek günahlarını affettim dedi. Böyle bir fetih bir vuslat yolcusu içinde var mıdır? Elbette ki vardır. Ama onun da en az Resulullah Efendimiz'in yürüdüğü yolu yürümesi gerekir. Hayatını Allah yolunda vahfetmesi gerekir. Öyle ki fetih gelsin. Allah'ın zatıyla, sıfatıyla onun gönlüne tecelli etmesi gerekir. Onun saf nur, saf aşk, saf muhabbet olması gerekir ki, evet böyle bir nimete kavuşmuş olsun, böyle bir fethe layık olmuş olsun. Allah hepimize o fethi, gönül fethini ihsan eylesin, ikram eylesin. Allah bizi aklı sonuna kadar kullanan, akleden, şükreden, iman eden kullarından eylesin. Allah bizi şeytanın Büyüsüne kapranlardan eylemesin. Amin. Ya da büyü yapanlardan eylemesin. Amin. Batılı hak, hakkı batıl diye gösterenlerden eylemesin. Amin. Allah bizi sirat-i müstakimde yürüyenlerden Rabbine koşanlardan, aşk ile, muhabbetle uçanlardan eylesin. Amin. Allah bizi, Rabbini her şeye tercih edenlerden, her şeyden çok sevip, o Sevgisini, Rabbinin sevgisini kazanmak için çaba gayret sarf edenlerden eylesin. Amin. Hayati bir imtihan olarak, kazanma imkanı olarak görüp güzel yapanlardan eylesin. Amin. Evet, Allah'ın güzel yaptığı, güzel yaptın dediği kullarından eylesin bizi. Amin. Allah bizi yalancılardan eylemesin. Amin. Kendi kendini kandıranlardan eylemesin. Amin. Allah bizi Allah'a hainlik yapanlardan, Allah'ı kandıracağını zanneden kullarından eylemesin. Allah bizi sadıklardan eylesin. Allah bizi kendi kendine hainlik yapıp kendine zulmedenlerden eylemesin. Allah bizi hem kendine, hem insanlara, hem varlığa, hem Rabbine hakını teslim ettiği kullarından eylesin inşallah. Kardeşlerimize, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerlerine olsun. Kardeşlerimize, muhabbetlerimizi harc ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz, soramadığımız sorularınızı inşallah bir sonraki programımızda Efendimiz'e iletiriz. Bir sonraki programımızda buluşuncaya kadar hoşçakalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize emanet olunuz efendim.